Değerli seyirciler, Diyanet TV ekranlarından Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam tıp ve fıkıh arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi Tuuba Erkoç Baydar hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisinizdir. Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Evet, Ama bugün iyi güncel konulara, güncel fıkıh konuları, tıbbi konulara konuşacağız inşallah. Hı. Hocam, malumunuz olduğu üzere fıkıh alimlerimiz kişinin lehine ve aleyhine olan durumları hususları bilmesi olarak evet. tarif ediyorlar. Tabii bu tariften yola çıktığımızda esasında Fıkhın değmediği hiçbir alan olmadığını görüyoruz. Evet, evet, tek öyle. çok hayatımızın pek çok alanıyla ilişkili olan bir e, ilim dalı fıkh. Ama biz bugün tıpla olan ilişkisini konuşacağız. Evet. İsterseniz e, hemen giriş mahiyetinde e, fıkh ve tıp arasındaki ilişkiyi e, konuşalım. Hı -hı. Ve e, hangi konuları e, konular bu iki ilmi bir araya getiriyor evet. onlara değinelim. Yani şöyle aslında çok e, önemli bir tanımla başladınız yani fıkıh insanın lehinde ve aleyhinde olanı bilmesidir. Ben zaten fıkıh Müslümanca yaşamanın adı olarak tanımlıyorum. Yani fıkıh Müslümanca yaşamak demek aslında. E, Müslümanca hayatın her alanında nasıl yaşanabilir sorusu sorulduğunda fıkıh bunun cevabını e, arıyor ve veriyor. E, özellikle tıbbi alandaki meselelerde e, birbiriyle kesiştiği çok nokta var. Çünkü iki ilim arasında yani ilimleri birbirine benzeştiren de ayıran da mevzu ve gayeleridir. Şimdi tıbba da baktığımızda, fıkha da baktığımızda ikisinin de mevzusu insan. Yani insanı ele alıyorlar. Gayesi, şimdi fıkıh aslında çok hani uhrevi tarafta insanın ahiretinin kurtuluşu için aslında hedef olarak bilinir, düşünülür. Ama aslında fıkhın iki tane amacı vardır, iki tane gayesi vardır. Biri bu dünyanın imarı, diğeri öbür dünyanın imarı. Ömer Nasuh'u bilmen çok güzel tanımlıyor fıkhın gayesini. Fıkı dünya ve ahiret saadetini sağlar diyor. Şimdi dünya saadetini sağlama noktasında yani aynı gayede buluşan başka bir ilim dalı da var, o da tıp. Tıp da zaten insanların aslında bu dünya hayatı içerisinde en güzel şekilde yaşamalarını, işte hastalıklardan beri, birçok sıkıntılardan beri, onun o yaşadığı acı, kederi nasıl uzaklaştırabilirimin derdinde aslında. Yani bu anlamda baktığımızda fıkhın da tıbbın da hem mevzusu hem gayesi aslında ortak. Çünkü insanla uğraşıyorlar, insanı temel alıyorlar. Zaten insanı temel aldığında ki fıkıh da insanın ulaştığı her yerde söz olduğu için çok ciddi anlamda kesiştiklerini görüyoruz. Ben zaten her şeyin bir fıkıhı vardır. Tıbbın da bir fıkı vardır diyorum. O da yani Hazreti Ömer'in dediği gibi bizim pazarımızda ticaret yapmak isteyen önce bizim fıkhımızı bilmelidir diyor Hazreti Ömer. Yani onun ahlakını değil mi? Onun ahlakını bilmesi gerekir kesinlikle. Yani eğer bir insan Müslüman bir toplumda Müslüman bir ülkede ya da Müslümanlara karşı bir tıp hizmetini vermesi gerekiyorsa o zaman öncelikle Müslümanların fıkhını bilmesi gerekiyor. Çünkü bizim aslında tıbbi meseleler dediğimiz hususlar sanılanın çok üzerinde. Değerlerimizle alakalı. Yani sadece bir ilacın içilmesi, şırınganın enjekte edilmesi değil mesele. Değerlerimizle, hayatı algılamamızla, ölümü algılamamızla alakalı bir mesele. Belki ilerleyen zamanlarda mesela konuşacağız. Aslında bütün mesele bizim hayatı, ölümü, insanı nasıl anlamlandırdığımızla alakalı olduğu için tıp dünyasında bizim değerlerimizden uzak Müslümanlığımızdan uzak bir tıp anlayışımız olamaz zaten. Evet. Hocam aslında şimdi biz bu e, ikisi arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Modern zamanda bize yeni bir mesele gibi geliyor ama İslam alimlerine baktığımız zaman aslında İslami ilimler diye e, tasnif ettiğimiz alanın dışındaki alanlarla da ilgilendiklerini Kesinlikle. ve bu konuda söz sahibi olduklarını Kesinlikle. görüyoruz. Matematik alanında, tıp alanında, evet, astronomi evet, alanında evet. eser verecek düzeyde e, alimlerimiz var değil evet, mi hocam? Evet. Aynen öyle. Yani biz zaten isimlendirmeyi bile aslında o nokta Noktada tam buluşturan bir isim vermişiz doktorlarımıza. Hekim olarak evet. nitelendiriyoruz. Yani hekim hikmet sahibi demek. E, filozofa verilen isim de şu an hikem, hikmet sahibidir. Yani aslında biz hani bir doktorluktan öte, onun bir hikmet sahibi oldu. Çünkü insanla uğraştığı için hikmetten uzak olamaz. E, hikmet sahibi bir e, yani işinin sanatını yapan biri olarak görülmüş. O yüzden de hekim denilmiş. Hekimden, i̇kisini alıştırmış yani, de yani. Kesinlikle. Yani önceki dönemlere baktığımızda ilk akla gelen isim her zaman için İbn Sina'dır mesela. Evet. İbn Sina'nın en çok bilinen yönü işte yüzyıllar boyunca Avrupa'da bile e, tıpın babası olarak bilinir. E, kanun adlı eseri uzun yıllar Avrupa'da. Ders kitabı olarak evet. okutulmuştur. Ama hiç kimse i̇bn Sina'nın fıkıhçı yönünü bilmez. Oysa i̇bn Sina yani bu fıkın tıpta bu kadar baba olarak itlendiren i̇bn Sina fıkıhta da İslam alimleriyle münazara yapabilecek derecede fıkıh bilgisine sahip olduğu ifade ediliyor. Evet. Yani Razi yine başka bir isim. Aslında o kadar çok isim çok sayılabilir var. ki. Yani bir bütün olarak aslında düşünülüyor. Yani bir Müslümanca ben bu işi nasıl yapabilirim? Tıbbı, etiğini, tıp pratisyenliğini yani bizzatihi pratiği nasıl yapabilirim diye düşündükleri için aslında geçmişte bu ayrım yoktu. Bu biraz bizim modern dönemdeki maalesef ilimlerin ayrışmasının getirdiği bir ayrışma zihnimizde. Evet. Hocam şimdi bugün biraz tıpla ilgili güncel dini meseleleri konuşacağız ama ona bir zemin olması açısından güncel meseleler hani söz konusu olduğu zaman zaten fıkı bu konuda söz sahibi olan ilimlerin başında geliyor biraz da isterseniz güncel meseleler açısından fıkı nasıl değerlendiriyoruz o bir zemin olması açısından buradan devam evet. edelim yani şöyle özellikle hani tıp özelinde baktığımızda mesela hayatın sonuyla alakalı birçok meselede yani şu an eskiden biz yapay zeka derken genelde yani evimizdeki bilgisayarı anlardık ama şu an artık yapay zeka derken acaba bir mükellef olabilir mi? Yani bir insan gibi mükellef olabilir mi? Hatta geçenlerde bir e, akademik tartışmada acaba e, yapay zekaya sahip müftüler olabilir mi? Çünkü e, bütün fetvaları yükleyip bütün e, verileri yükleyip fetva alabilir miyiz biz o yapay zekadan? Artık burayı tartışar meseleye geldik. Yani taşıyıcı annelikten bahsediyorduk ama şu an günümüzde mitokondri anneliğinden bahsediyoruz. Sadece hücrenin içindeki mitokondri. Bu ne demek? Yani artık meselen aslında günümüzde çok daha karmaşık ve girift hale geldi. Ve hayatın, hem hayatın başlangıcında hem hayatın sonunda da Fıkhın yaklaşımı aslında bize burada rehberlik ediyor. Çünkü biz mesela biraz önce mitokondri anneliğinden bahsettim, yapay zekadan bahsettim. Bizim en temelde insan nedir sorusunu mesela sormamız gerekiyor. Yani İslam insanı nasıl tanımlamıştır, nasıl anlamlamıştır? Mükellef dediğimiz varlık, insan nasıl bir varlıktır? Ya da mükellef nasıl kılınır? Bu mesela çok önemli bir nokta. Ya da mitokondri anneliği, annelik dediğimiz şey nedir? Yani hani doğurmak mıdır yoksa ona genlerine sahip olmak mıdır? Bu tür meseleler aslında Fıkh'ın bize söylediği yani temel zeminde söylediği çok önemli hususlar var. Ve zaten biyoyetiğin de Avrupa'da, Batı'da ortaya çıkmasının sebebi şu. Artık günümüzde tıbbın aslında ya da teknolojinin yapamadığı bir şey yok. Bizim buna değerlerimiz ve sınır koymamız lazım. Yani şu an çok rahat mesela sipariş usulü bir bebek <gülüyor> dediğimiz şey yapılabilir. İşte gözü şöyle olsun, şu böyle olsun gibi özelliklerini girebildiğiniz bir sistem var mesela Avrupa'da. Şu an hemen iki dakika sürmez bunun siparişi verilmesi. Yani tıp bunu yapabilir ama bizim şu soruyu sormamız lazım. Bir Müslüman olarak bunu yapmak doğru mudur? Çünkü bizim şu her neticesinde şunu unutmamamız lazım. Yani bizim bir ilmihalimiz var ve bu ilmihale göre yaşamamız lazım. Orada şunun üzerinde durmak lazım. İlmihal deyince hep yanlış anlaşılır. Yani sanki işte namaz, oruç bunları kılıp yeterlidir bu. Oysa. Ee, aslında bizim İslam geleneğinde anlaşılan ilmi haldir. Yani o an hangi hal içerisindeyseniz onun ilmine sahip olmaktır. Yani bir üniversitede hoca olarak benim üniversite hocası olarak sorumluluklarım nelerdir öğrencilerime karşı? Bir anne olarak benim evdeki sorumluluklarım nelerdir? Eğer tıpla ilgileniyorsam benim sorumluluklarım nelerdir? Bunu bilmek farzdır. Yani ilmi hal bilgisi farzdır derken bunu kastediyoruz. E çok ilginçtir. Gazali de zaten tıpla fıkıh arasında bu arada çok e, bağlantı kurar. Ve şunu söylüyor Gazali. E, Tıp da, fıkıh da farz-ı kifayedir. Evet. Yani e, bir topluluk içerisinde bu iki ilmi e, bilmeyen bir kimse olduğuna bütün topluluk bundan sorumludur. Niye? Çünkü bir beden sağlığı, bu dünyayı hayat sürdürebilmemizin çok önemli. Bir de bizim hem beden sağlığımızla birlikte düzeni sağlayan hem de manevi sağlığımızı yerine getiren fıkıh. Evet. Bunları birlikte olması gerektiğini söylüyor. İşte aslında fıkıh da bu anlamda tamamlama noktasında çok önemli güncel meselelerde. Evet. Hocam çok önemli bir noktaya aslında temas ettiniz. Oradan devam edelim isterseniz. Hani Bu güncel tıbbi meseleleri anlamaya çalışırken esasında insanın, İslam'ın insana bakışı da aslında çok önemli. Kesinlikle. Yani bu da özellikle de insan onuru konusunda belki de sizin değerlendirmelerinizi almak evet. istiyorum. Özellikle de bu güncel tıbbi meseleler şu an, bağlamında. Şu an çok önemli. İki tane argüman var. Bütün tartışmalarda çok sıkça duyulan biri onur meselesidir. Diğeri de e, otonomi, özgürlük meselesidir. Aslında modern dönemin e, bir çıkmazıdır. Yani e, otonomi ben her şeyi karar veren ben olmalıyım. Yani nasıl e, ne giyeceğimi, ne içeceğimi Tamam bu anlaşılabilir ölçüde ama benim hayatımın ne zaman nerede sonlanacağına, nasıl sonlanacağına. Çünkü bu hayat benim hayatım, benim canım, benim kararım olmalı. Benim bedenim, benim kararım olmalı. Yani modern dönemdeki en temel söylem bu. Bu söylem aslında e, bu kendi bireyselliğin getirdiği bir söylemde ve çok caz, cezbedici bir tarafı da var açıkçası. Aslında, aslında insanı aslında. merkeze koyan o aşkın e, Allah tasavvurunu evet. e, belki de dışlayan bir anlayıştan kaynaklanıyor. Kesinlikle yani yaratıcının rolünü çalmak diyorum ben burada evet. yani doğuma da müdahale etmek istiyor bebek dizayn design ederek, designer bebekler dediğimiz artık bir designer var. Ee, ölümüne de yani ben nasıl ölmeliyim, nerede ölmeliyim, nasıl şekilde ölmeliyime de karar vermek istiyor insan. Bu aslında işte insanın o manevi tarafını, aşkın tarafını hem yok etmek hem de yaratıcısıyla olan bağı da aslında koparmak demek. Çünkü insanı bu kendi bedeni ve kendi canından ibaret görüyor. Diğer önemli nokta sizin de söylediğiniz gibi onur meselesi. Yani mesela hayatın sonundaki tartışmalara, hatta bazen şeye de baktığımızda, hayatın başlangıcı ile ilgili mesela kürtaj gibi mesellere baktığımızda ya da organ nakliğine baktığımızda, intihara yardım, physician assisted suicide olarak nitelendirilir ya da intihar ötenazi gibi mesele baktığımızda hep en temel argüman şudur. Eğer ben bu hayatı onuruma uygun bir şekilde yaşayamıyorsam, o zaman onuruma uygun bir şekilde ölmeyi talep etmeliyim. Ve bu benim hakkım olmalı. Ee, çok önemli bir filozof var diyor ki tamam diyor bir insanı öldürmek kötüdür. Ama diyor zaten hastanede e, yatan e, ve hiçbir hayatı olmayan onuru yerlere düşmüş ki onur tırnak içerisinde has, sağlıklı olmakla nitelendiriliyor. Evet, bedene indirgen bir anlayışla niye kötü olsun diyor. Şimdi bu sorgulamayı düşündüğümüzde kim zihinler için aslında makul bir soru haline de gelebiliyor ama şunu düşünmek lazım. Biz bu soruyu ve bu şekilde cevaplandırdığımızda insanı nasıl ele almış oluyoruz? O zaman insanı biz e, sağlıklı, herhangi bir hayatında sorunu, problemi olmayan bir insanın hayatını onuru, onur yaşamaya değer bir hayat olarak görüyoruz. Yani onur dediğim şeyi belli kriterlere indiriyoruz. Oysa biz insan hayatını, yaşamı belli kriterlere indirdiğimiz anda aslında insanın felaketini getirmiş oluruz. Neden? Çünkü bugün sağlıklı bir insan işte şu hastalıklar onura zarar verir dediğimizde yarın öbür gün başka hastalıkların da onura zarar verdiğini, psikolojik hastalıkların da onura zarar verdiğini söyleyerek aslında artık hastalığın, hayatta yaşadığımız her türlü zorluğun onurumuza zarar verdiğini düşünürüz. Evet şunu söylemek lazım. Yani İslam da dünya hayatını işte zelil bir şekilde yaşamayı tavsiye etmez tabii ki. Yani Peygamber Efendimiz'in duası nedir? رَبَّنَا أَاتِنَا fit dünya حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً Yani Allah'ım bana hem bir dünyada hem de öbür dünyada iyilik ver. Şimdi bu dünyadaki iyiliği önemser İslam. Ama ee, önemsemesi demek her zaman için mutlak anlamda güzel bir hayat temennisi vardır. Olması gerekir cümlesinde e, aslında tereddüt vardır. Yani her zaman güzel bir hayat olmayabilir. Her zaman sağlıklı, bedenle ve her şeyin yolunda gittiği bir dönem olmayabilir. Kim zaman hastalıklarla boğuştuğumuz bir anda olabilir. İşte o dönemde de aslında insan İslam'a göre onurundan hiçbir şey kaybetmez. Çünkü onur sağlıklı bedenle eşitlenmemiştir. Ama ve özellikle yani seküler düşüncede şu çok eşleştirilir. Yani insanı insan yapan şey belli kriterlerdir. İşte sağlıklı olması, hayatının yolunda gitmesi, belki belli bir ekonomik düz refahına sahip olması. Bu kriterlere sahipse onurlu bir yaşamı vardır. Evet. Olarak görülüyor maalesef. Hocam tıp ve fıkhın belki de iç içe geçtiği alanlardan bir tanesi de hayatın sonuyla ilgili. Siz de biraz önce ifade ettiniz aslında hayatın başından sonuna kadar her alanda evet. bu ikisinin kesiştiği pek çok alan var hayatımızda. Ama bugün isterseniz hayatın sonuyla ilgili sonlandırılmasıyla ilgili meselelerde hangi meseleler ön plana çıkıyor? Bununla evet. devam edelim hocam. Evet aslında birbiriyle de çok irtibatlıdır. Yani bazen hayatın sonuyla verdiğiniz bir karar doğrudan hayatın başlangıcı ile ilgili kararları da ilgilendirir. Yani insan e, ruhtan ya da ruh ve bedenden ibaretir dediğiniz zaman o zaman ilk ana dönmüş oluyorsunuz. Yani anne karnında ne zaman insan haline gelir, evet. e, insan olur sorusuna geliriz. Yani birbiriyle çok irtibatlıdır. Ama e, özellikle hayatın sonunu ki burada bütün hepsini konuşamayacağız ama e, hayatın sonunda çok temel problemler var. Yani mesela organ nakli bunlardan bir tanesidir. E, intihar intihara yardım ki şu an e, maalesef e, birçok Avrupa ülkesinde artık yasal hale geldi. intihara yardım etmek. Hı hı. Yani buna Physician Assistant Suicide diyor. Doktor destekli intihar diye gösteriyor. Yasaya girecek kadar çok gündeme gelmiş bir husus. Ötenazi'den farkı ne? Ee, ötenazi'den farkı şu, ötenazi'de son eylem her zaman için doktor tarafından yapılır. Yani her ikisi de aslında şöyle düşünelim, e, iki tane hasta bunlardan bir tanesi e, kendisini öldürebilecek, yani intihar edebilecek güçte de değil. İşte bu hastalara ötenazi uygulanıyor ve başka bir tarafından ilaç veriliyor. Hmm. İntihara yardımda ise siz gerekli olan bütün ilacı mesela zehri ya da işte o maddeyi veriyorsunuz. Son eylem hasta tarafından. Kendisi tarafından. Evet. İşte son eylem kendisi tarafından yapılınca buna biz intihar diyoruz. Başka biri yardım ettiği için destekli intihar diyoruz. Eğer son eylem e, mesela doktor, sağlık çalışanı tarafından yapıldığında biz buna ötenazi diyoruz. Ötenezi e, aslında bunun en temel. E, hali Ötenezinin çok fazla çeşitleri var e, gireceğiz tamam. birazdan tamam e, yani çok fazlıklı kısımları var ve bu kısımlarından en önemlisi aslında aktif ötenizi dediğimiz ötenizi ki bu da işte ilaç vererek hastanın birkaç dakika ya da saniye içerisinde ölmesini sağlama. E, burada yani Amerika, Avrupa birçok ülkede çok ciddi anlamda bir talep var. Ee, ötenezi'nin yasallaşmasına dair. Çünkü biraz önce söyledim ya yani insan e, artık ölmesine de nasıl ben öleceğime karar vermek istiyorum cümlesini. Bu can benimse karar vermek istiyorum cümlesini çok sık olarak e, ifade ediyor. Ee, eğer bu hayatta tadalabiliyorsam hayatımı devam ettirmek istiyorum ama tad alamıyorsam artık benim bu hayatta yaşayacağım hiçbir anlamı yok deyip ötenezi taleplerinin ve propaganda Burdandaların çokça yapıldığını görüyoruz. Ee, ama işte tabii Avrupa'da birçok eyalette şu an e, ötenezi yasal. Hatta Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde çocuk ötenezisi bile yasal. Yani sadece yetişkinlere değil çocuklardan da ailesi talep ettiği takdirde yani çocuğum artık tedavi olamayacak bir durumda onun e, bu şekilde de devam etmesini istemiyorum dedikleri takdirde başvuruyorlar ve başvuru kabul edildiğinde ötenezi uyguluyor. Can biraz da tarihsel serüvenle bahsetsiniz ötenazini. Ötenaz'ı ilk olarak aslında e, çok ilginçtir. Kelime anlamı güzel ölüm demek. Hı. Yani güzel bir şekilde ölmek demek. Yani bağlamı çok farklı. Hatta Sezar bu kelimeyi ilk olarak kullanıyor. Ve şöyle diyor e, işte karısının kolları içerisinde Sezar e, huzur içinde öldü. Romalı tarihçi bunu kullanırken Ötenaz'ı kavramını kullanıyor. Ama bu bağlam günümüz bağlamından çok farklı. Günümüzde ise Artık tedavi olması mümkün olmayan bir hastanın tedavi edilemeyecekse acıdan kurtulması için kısa sürede ölmesini sağlamak anlamına geliyor. Ee, Dediğim gibi geçmişte de bu anlamda değildi. Özellikle 15. 16. yüzyıllarda işte Thomas More gibi önemli filozofların katkısıyla tıp literatürüne geçiyor. Ve özellikle de İngiltere'de propagandalarla yani artık ölme hakkımızın olması gerekir yaklaşımıyla, fikriyle Ötenezi'nin çok ciddi anlamda rövaçta olduğunu görüyoruz. 2004 yılında dünyada en çok tartışılan konu haline geliyor ötenezi. Şu an günümüzde aslında biraz seyir, intihara, yardıma kaymış durumda. Çünkü birçok ülkede ötenazi taraftar bulamadı, yasal anlamda bulamadı. Yani mesela şu an Amerika'da hiçbir eyalette yasal değildir. Yanlış bilinen bir bilgidir. Genelde herkes yasal olduğunu sanır. Ama Avrupa'da zannedersem Evet, gibi Evet. Sadece Avrupa ülkelerin bazılarında yasal. Mesela işte Belçika, Hollanda, gibi ülkelerde yasal Amerika'da e, yasal olan intihara yardımdır. Hmm. Ee, Kanada çok yeni bir şekilde e, yasal hale getirdi intihara yardımı. Yeni Zelanda e, geçenlerde çok hani gündemede gelen Yeni Zelanda mesela e, birkaç e, ay önce intihara yardımı mecliste tartıştı ve 2022'den itibaren yasal hale gelmesi için kanun hazırladı. Bu e, birçok ülkenin gündemine e, girdi, girecek de yani Müslüman ülkelerin de aslında birçoğunun gündeminde. Ya da gelecek. Çünkü bu talep aslında insanlara çok cezbedici bir talep. Yani ben hasta bir şekilde hayatımı sürdürmek istemiyorum. Yani gerçekten düşündüğünüzde zor. Yani hasta psikolojisi veya yakınlarının psikolojisini düşündüğünüzde de kolay şeyden bahsetmiyoruz elbette. Yani ömür boyu felç geçirmek bu çok zor bir şeydir. Ama hayatı bununla anlamlandırmamak gerekir. Yani burada mesele ötenezide o hastalığı hafif görmek değil. Mesele nasıl anlamlandıracağımızı görmektir Son yani hayatı da ölümü dedim ee, nasıl baktığımız nasıl anlamlandırdığımızda da çok ilişkide hocam? Kesinlikle kesinlikle yani şu bardağa baktığınızda dolu tarafını da görebilirsiniz boş tarafını da görebilirsiniz e, hastalığa bir felaket olarak da bakabilirsiniz e, bir rahmet olarak da bakabilirsiniz yani şu an rahmet olarak baktığınızda psikolojiniz ki tıp Dünyasında daha çok kanıtlanmış bir şeydir. plasebo etki diye. Yani çok ciddi etkileri vardır. Yani bakış açınız hayatınız Aynen. çok etkiler. Ne değil aslında ona nasıl baktığınız, ne anlam yüklediğinizle de çok ilgili Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani aynı olayı iki kişinin farklı anlattığı çok vakidir yani. Çünkü nasıl anlamlandırdınız sizi meseleyi siz yapar ve meseleyi anlamlandırmanızı sağlar. O yüzden de zaten belki ilk konuya da yine irtibatlı olacak ilk sorularınızda da. Yani o yüzden biz aslında fıkhi bakış açısı da gereklidir. Niye? Çünkü biz hayatı, ölümü, yaşamı, sağlığı nasıl anlamlandıracağız? Mesela ötenizi de çektiğimiz acıyı nasıl anlamlandıracağız? Sorusunu sormamız gerekiyor ki ona göre bir eylem oluşturalım. Yani o ilacı alalım mı, almayalım mı meselesi. Burada birinci çeşidi aktif ötenezi demiştim. İkincisi de pasif ötenizi dediğimiz aslında hali hazırda ki tedavileri sonlandırmak demek. Ben buna üçüncü bir şey de ekliyorum hem kitabımda da bunun üzerinde durdum bir de üçüncü bir tür var ötenezi olmayan ama öteneziye benzetilen ve karıştırılan buna tedavinin esirgenmesi diyorum ben. Ya da kişinin kendisinin bir de tedaviyi kabul etmemesi durumu da söz konusu oluyor hocam Olabilir evet evet yani o biraz işte tam bu söylediğim kısma giriyor yani hayatın sonundaki tedaviler rin reddi noktasında iki kısma ayırıyorum ben. Bazıları pasif ötenizi gibi ötenizi kapsamına girer, bazıları ise tedavinin esirgenmesi dediğim üçüncü bir kısma giriyor. Bu ne demek? Şöyle, yani bir insan hayati ve önemli olan bir tedavi reddediyorsa, ölmek isteme isteyerek reddediyorsa, yani mesela kan e, kaybı var, ben ölmek istiyorum, bana kan nakli yapmayın dediği anda. Bu aslında ölmeyi istiyordur ve bunu reddetmesi aslında e, yani kanaatimce çok caiz, caiz olarak görmüyorum. Niye? Çünkü bir insanın olabildiğince tabii hayatı tutunması ve hayattan uzaklaşmamız yani bu dünyayı en güzel şekilde yaşamak esas ve ölümü istemek peygamber efendimiz de yani ölümü istemeyin buyuruyor. Çünkü, Hatta tedavi olunuz. Ted evet tedavi. var her hastalığın bir çaresinin olduğu İnsanların o şifayı arayıp bulmaları kesinlikle. noktasında teşvikleri var. Evet yani bir insanın tedaviye başvurması gerekir. Hatta İslam alimleri şunu tartışıyorlar diyelim ki ölmek üzereyim ve önümde sadece haram bir şey var. Yani domuz eti var, içki var. Ben bunu yiyebilir miyim? Bunu yiyebilir miyim sorusunu değil, yemek zorundasın Tabii. diyor İslam alimler. Yani çünkü hayatını korumak zorundasın. Tabii. haramları haramlarım mı bakıyor. Mübah, mübah kılar, Öyle kesinlikle. Bir de var. Evet. O yüzden de yani İslam alimlerine göre, fakihlere göre bir insanın aslında hayatını koruyacak olan tedaviyi sürdürmesi biraz zaruri. O yüzden ben bunu pasif kapsamında görüyorum. Ama bütün tedaviler aynı konumda değil. Mesela şöyle düşünün işte 80-90 yaşındaki bir insan kanser hastası, vücuda bütün her tarafına metastaz yapmış. Artık kemoterapi onun hayatını daha da zorlaştıracak bir dönemde ise ya bu kimsenin yani ben evde yani huzur içinde ölmek istiyorum demesi bu ilk konumla bir değildir. İşte ben buna ayrı bir başlık açıp bunun... Tedaviyin esirgenmesi olarak yani tedaviyi almamak olarak görüyorum. Burada da tedavinin reddedilebileceğini düşünüyorum. Ama diğeri özellikle hali hazırdaki bir tedaviyi reddetmek yani faydalı ve hayatı olmasına reddetmek insanın kendi canı hakkında biraz söz sahibi olma anlamına geliyor ki bu bana göre tehlikeli yani çok ilginç tartışmalar var fıkıh kitaplarında baktığımızda. Mesela İslam alimleri şunu tartışmış. Bir gemidesiniz düşman ateşiyle, düşman size doğru geliyor, ateş ediyor ve gemiyi batıracak. Acaba şu soruyu soruyor. Gemide kalıp ölmek mi, denize atlayıp boğulmak mı? Bu ikisi arasından birinde Müslüman tercih etme hakkına sahip midir, değil midir? Ya da hangisini tercih etmedir? Evet. Ya yani bu soru soru. Bunun tartışılıyor. Şimdi denize atladığında bir İmam Muhammed Hanefi alimlerden önemli isimlerden bir tanesi diyor ki o kişinin diyor deniz gemide kalması gerekir. Çünkü denize atladığında kendi fiiliyle gemide kaldığında düşmanın eylemiyle ölmüş olur. Hmm. E, Tabii bu konuda ihtilaf var. İm aslında biraz bugün gün konuştuğumuz konulara da benziyor. Çok benziyor. Aslında. Yani zaten e, yani ben hep şey söylüyorum. Aslında fıkıh kitapları o kadar zengin veri sunuyor ki bize. Yani güncel düşündüğümüz aslında 20. yüzyılın bir problemi, 21. yüzyılın belki ileride 25. yüzyılın problemini bile fıkıh kitaplarında zemin bulabiliyoruz. Benzer meseleler çok tartışmış. Aslında o dönem için afaki olabilecek pek çok meseleyi de kitaplarda biz görüyoruz. Kesinlikle. Hayır, bunu neden koymuşlar diye düşündüğünüz <gülüyor> zaman sanki bugünü düşünerek Evet konuşulmuş. evet o kadar iyi. İlginç bence mesela doğrudan şu soru sormuş Nebevi diyor ki bir kimse çok hasta olmasına rağmen başkasına desek işte beni öldür dese o da gelip onu öldürse bu kimse Katil olmuş olur mu, olmaz mı sorusunu tam soruyor. Da çok da tam evet. Tam da değil mi? Hayatın sonlandırılması <gülüyor> nasıl? nasıl Aynen öyle. Ya Ötenizye çok benzer bir kurgu da soruyu soruyor ve İmam Nebevi'nin burada verdiği cevap hayır. O kimseyi öldürlemez. Yani velev ki bilseniz bile beş dakika sonra o kişi ölecek. O kişiyi öldüremezsiniz çünkü siz bir insanın ne zaman öleceğini, ne zaman hayatta kalacağını karar veremezsiniz. Yani bu can emanettir. Karar yetkisi ne zaman alacağına dair Allah karar verir. Onun başka ötesi olamaz. Yani bu bir kırmızı çizgidir. Bu bir daire olarak düşündüğümüzde insanın özgürlüğünü. Bunun ötesine çıkamazsınız. Ama tabii o daire içerisinde özgürlük hakkına sahiptir insan. Yani elbette ki İslam insanı yaprağı, yani rüzgarın önündeki bir yaprak olarak görmüyor. Yani bir iradesinin olduğu, özgürlüğünün olduğu hatta fukaha'ya göre özgür olmak zorunluluktur. Yani diyor ki biz mükellefsek Özgür olmak zorundayız çünkü mükelleflik ancak böyle anlam bulur. Yani ben iyi ile kötü arasını seçebilebileyim ki mükellef olabileyim. Yani özgürlüğe o kadar önem verdiklerini görüyoruz ki ama özgürlük her zaman için bir çerçeve içerisindedir. Yani mutlak değildir. Zaten mutlak özgürlük aslında insanları köleleştirir yani düşündüğümüzde. Evet. Hocam şimdi bu ötenezi konusunda biraz önce tabii ki biraz özgürlük konusuna değindiniz. Ancak şunu sormak istiyorum. İnsanın gerçekten kendi hayatına son verebilme hakkı var mıdır? Yani evet. Bu noktayı biraz da isterseniz ayrılmasın. Evet tartıralım. aslında açmak gerekiyor Hı -hı. dediğiniz gibi. Yani ölme hakkı zaten şu an en çok böyle söylenen eskiden şu yaklaşım vardı. Mesela ötenezi de ya da hayatın sonuyla alakalı meselelerde. Şu söylenirdi. Yani hastaya merhamet. Çünkü hasta artık hayatını bu şekilde sürdürmek istemiyorsa ona merhamet gösterelim. Ya yani merhametti asıl motivasyon hastaya dair yapılan eylemlerde özellikle ötenazi, intihar gibi. Şu an ise hak merkezli. Yani bu benim hakkım. Ölmek bir hak. Nasıl ki yaşamayı seçiyorsam ölmeyi de seçebilmeliyim.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 karar verelim. Yani nerede, ne zaman doğacağımıza karar vermedik. Oca, o yüzden o, öleceğimize de hani veremeyiz. Firavun'la olan konuşmasında Hazreti Musa tam da bunu söylüyor. Hani Hazreti Musa diyor ki benim e, Rabbim öldürür ve diriltir. O zaman Firavun evet. diyor ki hani ilahlık iddiasında ben de öldürür ve diriltirim. diriltirim. Aslında evet. şu anda da insanlar bir anlamda o ilahlığa soyundular yani. Evet, Onu ben karar veririm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 Aynı soru yaşlar için de gündeme gelecektir. O zaman yaşların da ötenezisini yapmak gerekir. Çünkü onlar da o konuma gelebilecek düşünebilir. Yani en azından yaşlar psikolojik olarak böyle bir e, girdabın içine girerler. Yani zaten e, Nazilerin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 İşte canı korumak bu anlamda bu beş temelden bir tanesi ve en önemli noktalardan birini oluşturuyor. Batı'da bunun ahlaki ve etik olarak tartışılan konulardan konular arasında bu konuda onların düşünürleri neler söylüyorlar acaba biraz oraya değinelim hocam. Yani şöyle Batı'da iki tane yaklaşım var. Mesela ben bir dönem Amerika'da ve hani bu işlerin en iyi tartışıldığı hatta işte bir çıktığı bir enstitüde kaldım. Orası ama Katolik bir üniversite olduğu için Georgetown Üniversitesi çok ciddi anlamda karşı duruyorlar Ötenezi gibi uygulamalara. Hatta mesela Amerika'da birçok yerde kürtaj yasaldır. O üniversitenin hastanesinde asla kürtaj yapılamaz. Kürtaj yasaktır. Hatta Amerika'da böyle sokak başlarında falan kür, kürtaj karşıtı gösterilen çok sık rastlanır. Çok, evet çok sık rastlanır. Yani Amerika'da çok mesela istendi Ötenezi'nin yasal hale getirilmesi. Hatta bunun için bir doktor, doktor Kevorkian'da bir doktor var. Bir belgesel çekti. Merak edenler BBC'de izleyebilir böyle. Ee, onun hayatını anlatıyor. Thomas Yok diye hastasının hayatını anlatıyor. Ee, bu doktorun adı Ölüm Doktoru. Ee, o ölüm doktoru şöyle. Hastalara ölmeleri için yardım ediyor. Yani intihara yardım dediğim şey Amerika'nın bazı eyaletlerinde yasal. Bunu yapıyor ve yüzlerce hastasının bu şekilde ölmesine yardım etmiş. Ama en son hastası Thomas Yok kendi kendini öldüremeyeceği için yardım istiyor ötenezi uygulaması için ve o doktor da öteneziyi uyguluyor. Bunu e, belgisel halinde çekiyor, propaganda yapabilmek için. Çok ciddi anlamda bir yankı uyandırıyor Amerika'da ama e, mahkemeye taşın, taşınıyor bu olay ve bu doktorun lisansı iptal ediliyor. Bu uygulamasından dolayı hatta hapiste cezalandırılıyor. Yani Amerika'da e, özellikle ötenezi son karar, hasta tarafından yapılmadığı için yani son eylem, ee, çok ciddi anlamda karşıt bir grup var. Ama tabi e, dediğim gibi yani Avrupa'nın da etkisiyle özellikle mesela İngiltere'de de tartışılıyor mesela. E, taraftar olan bir grup da var. Mesela Peter Singer, e, bu yani günümüz döneminin önemli isim filozoflarından biri diyor ki bir insanı öldürmek kötüdür tamam. Ama bitkisel hayatta bitki gibi olmuş bir insanın hayal öldürmek neden kötü olsun? Hmm. O yüzden ötönezi aslında bir kapı aralıyor. Buna benzer birçok e, isim var. Yani temel mantıkları şu, e, evet hayatta olmak önemli. Ya yani Hayatı olmak önemli, bir hayata sahip olmak. Ama e, hayatta olmak değildir mesele. Yani hayatı olmaktır, hayatta olmak değildir. Bu ne demek? Yani eğer tad alabiliyorsam, ben eğlenip gülebiliyorsam, zevk, e, haz duyabiliyorsam bu dünyayı yaşamak önemli ve güzeldir. Ama duyamıyorsam o zaman bir anlamı yoktur. Zaten ahiret düşüncesinin olmadığı bir yaklaşımda aslında buraya sonuç götürüyor. Evet. O yüzden ta başa döneceğim aslında. Yani bizim mesela ahiret düşüncemiz bakın hayata bakış açımızı nasıl değerlendiriyor. Başından sonuna tabii ki. Kesinlikle. Yani eğer hayat ahi... getirmiş oluyor o konuyla ilgili. Aynen öyle. Yani eğer hayatın ötesini düşünmediğinizde, dünyanın ötesini düşünmediğinizde bu cümle size çok makul ve anlamlı gelebilir. Yani ben niye acı çekeyim? Eğer bu dünyanın sonu yoksa ahiret yoksa ama eğer ahireti düşünüyorsanız bu dünyada yaşadığınızın her şeyin bir karşılığını olduğunu düşünüyorsanız işte kararlarınızı ona göre vermiş olacaksınız. Evet hocam şimdi programımızın da sonuna geliyoruz. İsterseniz biraz konuyu toparlamak adına günümüzde yapılan uygulamalarla ilgili mesela hı hı. biraz önce bitkisel hayatla ilgili söylediniz. Hı hı. Bununla ilgili görüşler ve uygulamalar ne yöndedir? Onunla bitirelim hocam. Tamam. Yani şöyle biraz önce dedim ötenezin bazı çeşitleri vardı. Aktif, pasif hı hı. Ve, ve özellikle tedavinin esir gelmesi. Özellikle yani aktif ötenez şu an ülkemizde de yasal değil ve uygulanmıyor. Yani suç olarak görülüyor. Ama tabii özellikle yani ülkemizde yani tedavinin belli bir aşamada sonlandırılması ya da işte doktorların artık yapacağımız bir şey kalmadı. Evinize götürebilirsiniz dediği anda aslında artık tedaviyi sonlandırmak. Ben ki buna zaten dediğim gibi bunu öteneziden ayırıyorum ve tedavinin esirgenmesi olarak görüyorum. Bu gibi uygulamalar Belki de doğal bir ölümü kendi evinde, ailesinin içerisinde o imkanı tanıma adına değil mi yapılan. Aynen, aynen. Aslında bu biraz daha o sürecin uzamasını engellemek. Yani çünkü biz artık geçmişten çok daha farklı olarak yani yıllarca yoğun bakımda devam eden hayatlardan söz ediyoruz. E işte bu yıllarca sürmesi gerekir mi gerekmez mi noktasında hastanın durumu, tedaviye ne derecede cevap verip vermediği ne söylemek lazım. Gazali çok güzel bir tasnif yapıyor. Belki onunla da bitirmiş olayım. Gazali diyor ki tedavi diyor üç kısma ayrılır. Maktu tedavi, mefhum tedavi, ikisinin ortası. Yani maktu dedik kesin Faydalı olacak tedavi. Eğer bir tedavi faydalıysa yani almadığınız takdirde sizi ölüme sürükleyecekse tıpkı diyor bir kişinin üzerindeki akrebi atması gibi zaruridir. Yanan evi söndürmesi gibi zaruridir. Hakka alması gerekir. Evet yani çünkü biz önümüzdeki haram bir şeyi bile canı korumak için yememiz gerekir. Benzetme yapıyor. İkincisi... Mefhum, en alttaki yani çok vehmi tedavi, faydalı olup olmayacağı, çok sınırlı derecede bilinen tedavi. Yani yeni bir çıkmış bir tedavidir. Bu tedavinin daha faydalı olup olmayacağı bilinmiyordur. Bunu diyor bu tedavilerden ise tevekkülü tavsiye ederim diyor. Yani hani Allah'a dayanıp güvenmesi. Bu ikisinin ortasında bir tedavi bulunur ki buna meşkuk diyor. Bu da diyor eğer hasta doktorun tavsiyesine uyup da alırsa faydalı olur. Uymazsa da zorlanamaz diyor hasta tedaviye. Böyle üçlü bir tasnif yapmış aslında biz de hayata bakış açımızda tedaviye bakış açımızı da böyle bir üçlü tasnif üzerinden götürebiliriz. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir program oldu. Ben teşekkür Hatımıza ederim. Sağlık. Çok <gülüyor> çabuk geçti. Evet programımızın da sonuna geldik. Değerli izleyenler bir düşüncenizi programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte oluncaya kadar hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.